1020 numaralı konu Hazreti Ömer'in amellerin karşılığının verileceğine kesin olarak inanması. Bir gün adamın biri Hazreti Ömer'e "Ben Allah'ın kitabındaki en şiddetli ayeti biliyorum." dedi. Hazreti Ömer de onu kamçılayarak "Seni o ayeti buluncaya kadar Kur'an'ı incelemeye sevk eden şey nedir?" diye azarladı. Adam da oradan ayrıldı. Ancak ertesi gün Hazreti Ömer adamla karşılaştığında ona "Dün söylediğin ayet hangisidir?" diye sordu. Adam, Allah'ın kitabındaki en şiddetli ayet, kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır. Nisa, 4 suresi 123 ayeti kerimesidir. Çünkü buna göre her kötülük yapan bunun cezasını görecektir. Bu durumda da hiçbirimiz için kurtuluş yoktur, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Bu ayet indiğinde biz de uzun bir müddet böyle düşünmüştük. Bu yüzden yemekten içmekten kesilmiştik.